الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقائد, المحج وقائد المجاهدين والمؤمنين والمتقين والأولياء وعلى آله اتئیبین الطاهرين وصحبه الغر المحجرین المیامین ومن تبعهم بصدق بصودن ویحسانین ویخلاس الایوم الدین بجن selef حصالحین عقی دسی 6 الطنز اسلن دئیس اچھن زرسن دئیس اللتھن زلن چھنج درسن دئیس Evliyelerin kerameti. Yani kerametle ilgili ikinci dersteyiz. Geçen ders anlattık. Keramet nedir? Ehl-i Sünnet'in görüşü nedir? Ayetle, hadisten. Bugün kerametin ölçüsünü anlatacağız. Yani her her keramet nasıl çetrefil olur? çünkü dünyada var var yobazlar var, sihirbazlar var بو var پھر چھت رفی لول نسل چھیتر gösteriyor o zaman سختہ olur o zaman سر بزلر اوزامان bir ölçü koymuştur Tabi oturup düşünüp bu ölçüyü koymamışlar. Bu ölçü ehl-i sünnet sadece ilmi düzenlemiş. Bu ölçü Allah ve Resulü koymuş, sahaba uygulamış. Ehl-i sünnet sadece bu ilmi düzenlemiştir. Aynen usulü fıkıh gibi, usulü hadis gibi bunlar hepsi vardır. Ama ehl-i sünnet alimleri bunları sadece tertip etmişler. Evet. Çünkü bu ölçüler olmasa her çeş harikul ade bir şey eder. Ondan sonra bu çeramettir Bu şertlere bakacağız şimdi. Bu şertler nedir? Bu şiç şertleri biz iyi bilsek önümüze güncel hayatta böyle bir şey gelse anlarız. Şimdi çerametin kerametin yani de harikulade yani mucizeler olan üstü meselelerde iki gücden oluşur bu evrende üçüncüsü yoktur bir rahmandan Allahu Teala'dan emriyle peygamberlere mucize verilir peygamberlerin atba'na keramet verilir iki şeytan şeytanın da gücü var Allah onu öyle yaratmış güçle vermiş ona Neden vermiş dersiniz? Bizim başımız dertte olsun. Hayır. Allah Teala imtihandır bu. Sınava giriyorsun. Öğretmen seni intihal ederken zor soru çıkarça senin intikam mı alıyor yoksa seni test ediyor? allah Allahu Teala seni yaratmış, bu da tarladır. İmran tarlasıdır. Başarı olsan kurtarırız. Şeytanı Şeytana da güc vermiş. Şeytanın gücüleri var. Bak cinnilerin çok gücüleri var. Hazreti Süleyman'ın da cinnileri biliyorsunuz Ayette geçtiği gibi gücüleri var. Bu cinniler şeytanların adamlarıdır. Şeytan bunların vasıtasıyla kendi adamlarına da sihir, yobazlık, Baz İslami fırkalara mensup olan bazı olaylar yaparlar, çerâmat adında geçinirler. Bunları da nasıl ayır edeceğiz? Nasıl bileceğiz bu Rahman'ın adamıdır yoksa şeytanın adamı mı? Evliyaullah mı yoksa evliyaus şeytandır? Bu kişiyi ayırmak için bu kiş burada şartlar var. Bu şartları bileceğiz. Bildikten sonra biz bir ehli Sünnet olarak sırat-ı müstakim üzerine giden dört mezhebin peşinde giden olarak artık bize Allah'ın izniyle işlemez. Ama bunları bilmesek bir sihirbaz da diyeriz Aa, bu keramet mi acaba? Değil mi? İşte bu şartlar nedir? Bir gün inşallah bunun dersini yapacağız. Evet. Ehl-i Sünnet ve cemaatin kerametleri tasdik konusunda şer'i bir takım ölçüleri vardır. Onlara göre olağanüstü olan her şey keramet değildir. Aksine bu bir istidraç, yani fark ettirmeden yavaş yavaş azaba yaklaştırıcı bir şey. göz Gözbağcılık veya büyücülerin, iyilekarların ve cin şeytanlarının işleri gibi aslan keramet olmayıp da olağanüstü işler kapsamına giren şeyler de olabilir. Ancak keramet ile diğerleri arasındaki fark gayet açıktır. Evet, şimdi bu cil işte biz dediğimiz özetlenmiş. nedir? Arkadaşlar çaramet evliyaullahlara hastır biz bunu anlattık yani bir tane çaramet gösteriyorsa önceden bunun biz ameline bakacağız Allah'ın safındaysa, terefindaysa bu çaramettir. Bunun yanında dedik şeytani ameller var. Sihirbazlar var vesaire bir şeyler var. Bunlar da haktır şehir haktır ehl sünnet olarak biz sihire inanıyoruz. Ama sihirbaz ehl-i sünnette sihir, sihir yapan kafir olur. Sihir öğrenmek küfürdür. Caiz değil. Sihirbaza gitmek caiz değil. Hatta sihirbaza gidip inanarsan kafir olursun. Bu da gidenin şeyine kalır, durumuna kalır. Onun için bu türlü meseleler yobazlık, sihirbazlık, yalancılık bunlar nedir? Var dünyada. Allah Teala bunları göndermiş. Bunlar ol, var. Neden var? Bizim için imtihan tarlasıdır. Burada biz buna göre intihar olacağız. Eğer sihir bize işlese ne olur? Biz sınıfta kalırız. Eğer işlemese bir derece mertebemiz imanda artar. Onun için Sihirbazı görsek mesela televizyonda Bazı sihirbazlar çıkıyor Biliyorsunuz Dünyanın her yerinde var Amerika'da da şov yapıyorlar Türkçe'lere gelip yapıyorlar Adam cületi tutuyor Adam bilmem e, Uçuyor Yerden kalkıyor Yüz bin şeyler yapıyor Youtube'de de var bunlar Bunlar nedir? Sihirdir Ama cahil insan ne der? Ya bu acayip ya Bu nasıl olur? Oğlan Tamam ama bizde olur şeytan kaldır. Ben bunları hepsine inşallah yerinde gireceğiz. Evet. Şimdi çerâmetten çerâmetten hakiki çerâmetten bu türlü amelleri nasıl ayıracağız? İki şey var burada. Bir ehli çerâmet kimdir? Bunu bilsek ortaya çıkar bu çerâmet sahibidir. Bir de sihirbazın ameli nedir? Onu bilsek ortaya çıkar. Burada bir terazi var. O teraziyi bilsak tamamdır. Keramet nedir? Keramet Allah'tandır. Sebebi de takva, Allah'a itaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ve sünnetine tabi olmak ve salih amel işlemektir. Keramet, iman, tevhid, sünnet, istikamet sahibi, dindar, muttaki ve veri kullara mahsustur. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bilesiniz ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. onlar iman edip takvayı ermiş olanlardır evet şimdi burada apaçuk bildik bir tane keramet gösterdi olağanüstü bir şey gösterdi bize biz önce bu olaya bakmarız çünkü bunun enternatifi sihir de var bunun enternatifi şeytan işleri de var yobazlık var el çapukluğu var Ya bin şey var. Varıysa da de var. Değil mi? Ama bunu nasıl biz fark ederiz? Bu keramettir yoksa şeytan işidir, eee daccalıktır, yalancılıktır. Bunları sayınarız. Bunu o yapanın durumuna bakarız. Eğer televizyonda bir tane show yapıyorsa bu ne oluyor? Allah diyebilir misin? Demek o zaman ki bu sihirdir. Yendi de şeytanlandır. Ama bir tane oğlan üstü bir şey gösteriyor ama namaz da kılıyor. Bakarız, o adamın durumuna bakarız. O adamın durumu nedir? Ne diyor? ehli sünnet alimleri icma etmişler bu konuda. Keramet gösteren insan evliyaullah olmaz. Zaten konunun da adı ehl-i sünnet akide kitaplarında yine اللہ insanlar ہر Diğer ümmetler mesela سے anamız انہ çaramıt göstermiş. Yaz meyveleri kış günü var, kış meyveleri yaz günü var. Değil mi? Rızık çalıyor ayağını. Bu çaramıt doğarken hurma ağacını salla. Ama hurma ağacını nasıl sallar bir kadıncası? Hem de doğum halinde. Çıtıt nasıl sallanır? Ama sen sadece elini dokun o sallanır. Çaramıttır. Değil mi? İşte bu bu türlü çerametler ümmette var. Ashab-ı gar. Üç tane giriyor. Taş kapanıyor. Kapıya ondan sonra doğayla açılıyor. Bu çeramettir. Ashab-ı kayf. Çeramettir. Gürüyorlar oraya. 300 yüz sene. Şöyle, bu çeramettir. Ama bunların hallerine bakıyorsun. Bunlar hepsi salih insanlar. O zaman ne zaman bir tane Allah ve Resulü'nün yolunda gidiyorsa Bir oğlan üstü, bir mucize gösterdi, bir çeramet gösterdi. Bu nedir? Çeramettir. Bunun da haline bakarız. Şimdi burada da ince bir yol var. Evliyaullah dedik nedir? Muttakilerdir, salihlerdir. Nasıl birden insan muttaki, salih olur? E, matemat sünneti uyar. Tam sünnetin üzerine olur. یعنی بیرتھن اولیا اللہ عئی چھن اہل ايمان عولمہ صلازم اہل توہيد عولمالظم اہل شنت عول مثلاظم اہل استطامت كس استحامت ہول دول مصلعم ہيں اوز مرامت حول سنچ اللہ تعالينہ دور اہل ان اوليہ اللّہ امل مت ابر آيتينہ diyor İn evliyâ'allâh. İn evliyâ'allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn. üzerine korku olmaz. Demek ki kim keramet gösterir, veli. Eydir bazı gruplar, İslami gruplarda bazı insanlar olağanüstü şeyler gösteriyorlar. Biz yine burada bakacağız. Onların amelleri sünnete göre ise keramettir. sünnete göre değilse keramet değil şeytanın istidracı istidrac nedir arkadaşlar istidrac nedir yani yavaş yavaş seni tuzağa çekiliyor bunu da Allah Teala Kur'an içerisinde ne demiş şeytanın adımları he vela tettebi'u hutuvâta şeytan şeytanın kutvalarını adımlarını tutmayın demiş uymayın adımlarına Bu istidraçtır. Şeytan yavaş yavaş sana bir olağanüstü bir şey yaptırır. He? Ondan sonra sen zannedersen veli oldun. O zaman ne olur? Sana işler. İşledikçe işler azarsın. Dikkat etmemiz lazım. İstidraçtan, keramet birbirinden ayırmamız lazım. İstidraç şeytandandır. Keramet Allah'tandır. Biz ne dedik? Evliyaullah keramet göstermezler. چرامتن شرطان ben istediğim yerde چرامت gösteremem anlatabildim mi اِلَّا تَحَدِّدَ nasıl yani bir yere geldin senin doğruysa durumun he? mesela bir tane meydan okuyor sana mesela şeyhul islam İbn Teymi Allah rahmet eylesin Şam'da refa'i tasavvufçıları Şeyhül İslam'la bunlar, Şeyh İslam bulardan tartıştı. Dedi sizin yaptığınız şeytani durumlardı. Sultan da bunları getirdi Şeyhül İslam'la önünde tartışma yaptı. Şeyhül İslam'la tartışamadılar. Çünkü Şeyhül İslam büyük alim, onlarda ilim yoktur. Dediler biz seninle tartışamayız ama bizim olan üstü şeylerimiz var. Biz evliyaullah'a bize değemezsiniz. Nedir en olan üstü şeyleriniz? Dedi biz ateşe gireriz, ateş bizi yakmaz. Dedi, ben de, odur meydan, ben de ateşe ne Alim olduğu için zeki olduğu için bir حامد bir عالم اولر gideceğiz biz Sirçe suyla yakanacağız. Sirçe suyla banyo olacağız ondan sonra ateşe gireceğiz. Sultan dedi, neden? Dedi, bunlar özel bir yak sürüyorlar canlarına. Kurbağadan bir yak çıkartıyorlar. Sürüyorlar, o ateşe engelliyor. Yani bir sihir gibi bir şeyler var. Sirçe onu iptal ediyor. O zaman baktılar, püf nukhtalar ortaya çıktı. Biz yok oldu dediler. O zaman, Sultan sultan شیخ السلام بردا خارسیمنگ راہب تدرد پی دنند اخرد حادیس امام مسلم د گیا Kral da istedi onu öldürsün Ashab-ı Uhdud Ne dedi? Gulem dedi Çocuk genç dedi beni Kendi okumla öldüreceksin Çeramet göstermek istemedi Ama istedi ki O okuyla öldürürken Kendini fida etti Allah'ın Şeyi çıksın ortaya Adaleti tezilli için Onun için onu öldürdükten sonra Kral zenneti kurtardı Millet hepsi iman etti İşte zaten kerametin sebebi de budur. Sebebi nedir kerametin? İş imanı güclendirsin. İbni Teymiye'nin yaptığı gibi ama ben istediğim yerde keramet göstereyim öyle bir şey yoktur. Kim dese ben istiyorum keramet gösterin bu deriz sen ehli keramet değilsin. Onun için bazı gruplar var tasavvuf ehline mensüptüler ama hakiki tasavvuf ehli onlardan beridir. Onlar da ne yapıyorlar? Şiş sokuyorlar. Kılıç şey yapıyorlar. Ataş yiyorlar. Nedir bu? Keramettir diyorlar. E biz bakıyoruz hakikaten bunlar oturup def çalıyorlar, zikrediyorlar. Allah Allah diyorlar. Hepsi sakalleri var. Tarikat ehliler. E biz çetrefilde kalıyoruz. Değil mi? Normal halk geliyor. Ya hocam bunlar keramet değilse nedir? E hakikaten insanın ilmi olmayınca zor iştir. Nasıl bunları ayıracağız? Nasıl ayıracağız bunları? İşte burada ölçü devreye geçiyor. Biz bakacağız bunların işine. Bunların yaptıkları iş, sünnet, hayatları normal hayatları sünnete göredir. Hayır. Yaptıkları iş, sünnette var mı? Hayır. O zaman bu çeramet değil. E nasıl oluyor? Bunlar musulmandılar. Tamam o Amerikanlı Johnny'e dedi o sahirdir. Sihirbazdır. Ama bu, bunlar evliyaullahdır. Ehli tasavvuftlar. İstidracıdır. İstidraz nedir? Şeytanın bir oyunu. Şeytan gelmiş, sen demez gel puta tap, buzalar gibi. He? Diyemez çünkü nedir? Dünya cüncelleşti. Kimse puta tapmaz. Ama valav vücünde tapanlar da var, ineği de ibadet ediyorlar Asiye'de. Ama musulmanlara bunu diyemez. Detaylı yollardan puta taptırır bizi. Detaylı yollardan şirk koşturur bizi. Şirk koşturamasa, بسم جب اللہ اہل تو شروع خوش الحمد الحمد للہ نوشور یہ شرخ نہ چک شرقی جزدی شرقی یا پھر سہ سو سونم داد شرک اوہ ادر ریا بہ نماز خلیرم اللہ اخبار بخیر سنہ نماز کھل دم در درخت امہ یل نظر چل جی لہ خلیر hızıyla ن در ریا در şeytan sokar ortaya. Bir amel yapıyorum deseler bu güzel konuşuyor. Bu riyadır. İşte şey buna istidraç değilir. Onun için bu türlü tesavvuf ehlinin yaptığı bizim için bu şeytani amellerdir. Alimler bu konuda icma etmişler. Çünkü sen gözünün önüne koy Hz. Ömer Bakır Ömer aşaratil mübeşşerin cennet, bütün sahabeler bir işi yapmamış. taba'u tabiin yapmamış. Atiba u tabiin yapmamış. Dört imam yapmamış ta. Kaç yüzyıl önce bunlar bu ded, bu şeyler çıkmış. Bu şeytani ameller. E onların yapmadığı gücünde de kabul olmaz. Bir de amellerine bakıyoruz. Hiçbirisi sünnetle ilakası yoktur. Yani ehli sünnet kimlikleri var ama içini doldurmamışlar. Ehli sünnet kimliğinin içini nasıl doldurursun? حابل اسلامش درد امام نسل اسول şeytandandır Sebebi de küfür ve şirk amelleri, günahlar, fısık ve fucur, bidat ve bidat ehline tabi olmaktır. Sihirbazlık, küfür, şirk, dalalet, bidat ve ifsak ehlinden olan sapık şeytan dostlarına ait işlerdendir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz de şüphesiz siz de Allah'a ortak koşanlar olursunuz." Evet. Demek ki Bu yobazlık, sihir, şeytani ameller bunlar için mi yapar? Yen kafir yapar. Yen müşrik yapar. Yen ehli bid'et, ehli hava yapar. Bu kaydedir arkadaşlar. 3 tane var. Kafir, müşrik, ehli bid'at. Hava ehli yapar bunu. Zaten kafirler biliyoruz. Sihir yapıyorlar. Bugün televizyonda da yapıyorlar. Sihir batıda da bir günde arkadaşlar işlemiştir. Sihir haktır. Biz inanıyoruz sihire el sünnet olarak. Sihir haktır. Çafir, çafirler batıda sihre Allah'tan daha fazla inanırlar. Sihir çok inanırlar. Sihirden de amel ediyorlar. Hatta bir günde Bayez Saray dedikleri çiğ Ee, adı Bayez Sarayı'dır ama Siyah Sarayı'dır. He? Oların başkanları bile sihirden amel eder. Sihirden amel eder. Büyüden amel ederler. Büyüden amel ederler. Şu bir tane var çıktı televizyonda adı bilmem nedir. Çok meşhur bir sahirdir Amerikanlı. Cemiyi kaldırdı böyle bir metre havaya denizden. O Bush'un özel müsteşarıymış. Bunu ben sallamıyorum tabi. İnternette bu çıktı. Anlatabildim mi? Özel müsteşarıydı. Bizim bir hocamız var. Cinlere okur. Okuyandır yani. Salih bir hocadır. Diyor ki, bizim Bazı cinler Musulman oluyor. İnsanlara giriyorlar, çıkartıyorlar oraları. Musulman oluyorlar. Bir tanesi bizimle Musulman oldu, davatçı da oldu. Tebliğ etti ona, git davet yap. Gitti davat yaptı ki sene bizimle çalıştı diyor. davet yapıyor, cinlerin içinde. Gelip halkalarımıza katılıyor, ilm alıyor, gidiyor orada tebliğ ediyor. Bir gün dedik, bak cinler dedik, Musulmanlara aziyet veriyorlar. Çafirlere de yardım ediyorlar. Siz de gidin, bu Bayas Saray'da Afganistan savaşıydı o zaman. Afganistan'ı icgal etmişler. Bayas Sarayı'da buş diye bir şey var. Gidin ona siz de aziyet verin. Dediler, imkanı yoktur. Biz sizden önce gittik. Bayas Sarayı'nın atrafını bütün yer üzerinde en gücü cinler sarmış dedi. Biz oraya gidemeyiz. Nasıl biz Musulmanlar şu anda Amerika'nın olduğu yere giremeyiz? kuvat-ı cücler oradadır. Orada da öyledir. Bak bu hayaldan değil. Ehl-i sünnet olarak buna inanıyoruz biz. Maksat nedir? Maksat şeytanlar kendi adamlarına yardım ederler. Ayette de burada Hac surasında En'am şey, surasında yüz yürüm bir ve inne şeyatine le yuhune ile Kendi velilerine iha ederler. yani haber verirler, yardım ederler, destek verirler. Anlatabildim mi? Bu nedir? Bu cifri amelleri sihir. Bunlar için mi yapar? Şeytanlar yapar. Bu kafirler, müşrikler nedir? Müşrikler de çık ismidir. Bir kafirlerin müşrikleri var, bir müslümanların müşrikleri var. Kafirlerin müşrikleri zaten her müşrik de kafirdi. Ama E, e, e Musulmanların içinde müşrikler kimdir? Musulmandılar. Ama Allah-u Teala'ya şirk koşuyorlar. Amellerinde şirk koşuyorlar. Bunlar da bu türlü olan üstü meseleleri gösterebilirler. Nereden gösterirler bunları? İşte şeytanın desteğiyle. Yani bir tane kafir, e, musulmandır, namaz kılıyor, ehli kibledir ama Allah-u Teala'ya şirk koşuyor. Nasıl şirk koşuyor? Demiyor Allah'tan başka bir yaratıcı da var. Bunu kimse demez. Şeytan bunu bırakmış zaten. Bu matodu bırakmış. Neden? Çünkü bu işlemez. Ne der? Allah'tan başka, başkası sana yardım edebilir. En büyük gülüşü de buradandır. Onun için bazı fırkanın içinde dediğimiz gibi ehli tesavvuf olsun ne yapıyorlar? Allah'tan başkasından yardım diliyorlar. Ne diyor ne diyorlar? İşte filan vali filan zat benim mededime, benim derdime darman olabilir. Ya Allah demek yerine ya gavuş çağırıyor. Ya Allah dedi demek yerine ya Abdul Kadir gelani çağırıyor. Ya Ahmed-i Rifaî ve Bu nedir? Şirktir. Apa çok şirktir. Bu. Bu buları çağıranlar ne yapar? Şeytan bulara destek olur. Çünkü şeytan oyuna getirmiş. Şirk koşturmuş bulara. Bu sefer destek olur. Bu sefer bulara ne der? İşte siz evliyaullahsınız, istidraz eder buları. Siz evliyaullahsınız, siz olan üstü şey götürebilirsiniz. İşte ataşı yersiniz. Kılıcı karnınıza soka bilirsiniz. Başınıza şiş, çivi çakabilirsiniz. Bu YouTube'ta de var. Bakın cinin Youtube'da görersiniz bunu. Biz çocukluğumuzda bunlardan büyüdük yani. Her yerde var Orta Doğu'da bu. Arap aleminde var. Türkiye'de elhamdülillah çok az var bundan. Belki bu son senelerde biraz yayılmaya başladı ama azdır. O da yan kadiri yan rifai'de var. Maksat bu türlü hırafatlar bu türlü bid'atlar şeytanlandır arkadaşlar. Rahman'dan değil. Çünkü biz bakacağız amellerine baktık اللہ Sen demek ki nefis koydun ortaya da riya koydun ortaya da, o çaramat senden alınır zaten. Zaten öyle bir şahıstan da verilmez senede. Ama ha, öyle değilsen, ehli ihlas isen verildiktan sonra şeytan daha fazla uğraşır seninle. Hatta bu çünkü biz dedik çaramatı Allah Teala niye bir mümin, takvalı insana gösterir? Ehli tevhide gösterir, evli yı Allah'a gösterir. Bu bir müjdedir ona. Diyor, dünyada müjdeler var. Müjde de nedir? Yani قبولیت یعنی ol benim için şirketin haberini getir. Sen de bunu yani övünsen, yarın müdür sen al işte. Değil mi? Ben de eder, seni takip ettim, gizli koyaracağım. Fekeyfe Rabbil Alemin Hiç olmaz. Onun için bu türlü bid'atler arkadaşlar bizi aldatmaz Bu şeytandandır. Biz bakarız adamın ameline. Olabilir ne kadar şakal uzun olsun, sargı koysun başına bu ölçü değil. Evet. Sif, muminin sıfatındandır. Ama en büyük ölçü nedir? tevhid şirk üzerine olacaksın. Tevhid şirk yansısın senin ameline. Evliyaullah'ın dediği sıfatları nedir? Önce ehli tevhid olacaklar, şirk koşmayacaklar. Ehli Kur'an olacaklar, Kur'an'la amel edecekler. Ehli sünnet olacaklar, amel edecekler. Ahlakları ehli sünnet ahlakı olması lazım. E buralara bakıyorsun ehli bid'ate birçoku pis, kirli, Behlül gibi dolaşıyorlar çöllerde. tevekkül etmiyorlar. Ehli sünnet tevekkül eder. Hakiki evliya Allah'a Allah tevekkül eder. Ehli takva değiller. Neden? Biz ermişleriz diyorlar. Ermişten hüküm çıkmış diyorlar. Bunlar nedir? Hepsi bu decceldir âlimler diyor. Deccallığa giriyor şeytani amellerdir bu. Mesela olur şeytan arkadaşlar şeytan siz zennetmeyin. Ee, e, biz şimdi e, Bir dönemdeyiz. Akıl mantık dönemindeyiz. Yani ilim teknoloji ilerlemiş. Bu değil bizi bıraksın. Biz şeytanın bazı amellerine inanmayalım. Şeytanın çok gücü var. İnsanı oğluna da işletebilir. Mesela bazı insanları şeytan buradan alır Ankara'ya götürür. Yapamaz mı bunu? He? Yapar. Bir saniyede götürür getirir. Bunu yapabilir. Hazreti Süleyman'ın Şeyi yaptın mı bunu? Ne dedi? Dedi, mekaninden kalkmadan Belkis'in sarayını getireyim buraya. Yani mekaninden yarım saat 20 dakika diyorlar. Oturulmuş Hazreti Süleyman orada. Takhtında. Yarım saatte senin için Yemen'den Filistin'e şatosunu getirir. Ama hakiki veli ne dedi? Gözünü kırpmadan. Daha güclüdür ama cinnin şeytanın neyi var? cucu var. Cetirir. Onun için mesela olmuş bu ola da bilir. Bugün de Ahmet Hoca evliya Allah'tır diyorlar mesela. Atıyorum yani. Bunu bu sene hacca gitmemiş Ahmet Hoca ama hacı görmüşler onu. Bu çok olur. Tarihte de bu yazıyor. Arafat'ta görmüşler onu. Olur mu? Olur. Olabilir. Şeytan götürür onu, saniyelik bir de getirir. Orada göstersin, insanlara fitne olsun. Bunlar, bu türlü olaylar bize işler mi? İşlemez. Bu taifanın tasavvuf ehlinin böğüc imamlarından birisi Cüneyd-i Bagdadi Rahimeullah ne diyor? Bir adam uçarsa, suda yürürse سوریہ درخت e, burada, Şeyhciler de cület atıyor. Nedir o şarkıcı? Müslüm gün şey Müslüm Gürses. Cületçi diyorlar onlara. Onlar da şarkıdan sarhoş oluyorlar, cület atıyorlar. Sen de heyhü'den sarhoş oluyorsun, cület atıyorsun zannı. Bu bir hikaye değil. Bir de adam karnına kılıçı sokuyor, şişi sokuyor, buradan çıkartıp diline sokuyor. E bu da bir hikaye değil. Orta Asya'da bunu buziler de yapıyorlar değil mi? Tayland'a ataşın üzerinde yürüyorsun. E bunu orada da çözün üzerinde yürüyorlar. Onlar hem de helic tap değiller. He? Yan puta tapıyorlar. Yen yani zindiktiler. Yen yani inaya tapıyorlar ama aynen kerametleri gösterirler. E nasıl olur? Ben onlar onlardan sen aynen keramet gösteriyorsun. Demek ki ölçü değil. Olan üstü meseleyi göstermek. Yani keramette olan üstü mesele gösterdim bu ölçü değil bizim için. bu evliyaullah'tır biz dedik ki en büyük keramet yer üzerinde nedir evliyaullah için en büyük keramet nedir sabit kalmaktır dine bağlanmaktır bir tane zigzag dizmiyor senelerdir taviz vermiyor dininden hiçbir şekilde aç kalıyor taviz vermiyor tağut baskı yapıyor taviz vermiyor e, bu en büyük evliyaullah'tır en büyük evliyaullah nedir en büyük keramet istikamettir yol üzerinde sabit kılsın Rabbim. Sen Allahsın Sabit kılanlar nere gider cennete? Cennet ehli evliyaullah'tır. Eğil de olan üstü bu. Meseleler nedir? Bunlar bazen gösterilir. İman için müjde verilsin diye. E sen gelirsin, defleri düzüyorsun burada. Hıy hıy hıy hıy ondan sonra şişi sokuyorsun. E bu çeramet değil. Yani çiviyi başına çeküşle çakıyor. Ondan sonra Bu tür Hayır değil. Bunu buziler de yapıyorlar. Bunu sihirbaz televizyonda da yapıyor. Kızı koyur sanduka her yerden klinci saplıyor. Ondan sonra açıyor kıza bir şey olmamış. Neyi çeramettir bunu? Değil mi? Bu şeytani emellerdir. Atın tarihi arkadaşlar sahabadan Hazreti Ebu Bakır Hazretlerinden Sıddık Ekber'den bir kadar hiç oların çizgisinde giden bir böyle şey yapmamış. İmkanı yoktur yapsın. Bunu akıl da reddeder, mantık da reddeder. Onun için arkadaşlar, bu nedir? Bu şeytani amellerdir. Buna biz inanacağız. Bu bizi aldatmasın. Suyun üzerinde yürüse bize, işte bu evliya Allah'tır diyesen, suyun üzerinde yürüyenler var. Sahaba yürüdü suyun üzerinde. Bir sahaba, atıydan madain, kisrenin olduğu Şu, şu anda da var. Tak-i derler. Bağdad'ın güneyinde 60-35-40 kilometre Mada'in şehri var. O Tak-i Kisra i̇van şu anda mevcuttur eseri. O aralarında Dicle Suyu var. Sahabeler onları kuşattılar. Ta Dicle Suyu'nu ceştiler. Cemileri var. Ordu kaçılıyor. Şey e, yenilgiye uğramış. Sahabeler onların önlerice de sürüyorlar. Onlar cemileri var atladılar. Sahabenin cemisi yok. Ne yaptılar? Bir sahabe ya Allah dedi, atıyla vurdu, suyun o bir tarafına geçti. Bu çaramettir. Neden? Adı üzerinde sahabe. Sahabe hayhü yapıyor muydu? Yapmazdır. Emeli hepsi sünnet üzerindeydi. E ama bir tane bir günde sihirbaz da suyun üzerinde yürüyor. Demek ki bizim olan üstü mesele ölçü değil. Ölçü olan nedir arkadaşlar? Emelindir. Sünnete göre ise sünnettir. Evliya Allah'tır. Sünnete göre değilse amelin, evliya şeytandır. Anlaşıldı mı? Sorun var mı? Yoktur. Şimdi e, burada bir dibnot var. O dibnotta da çok faydalı şeyler var. Onları bir okuyarım, aç kuyarım. Ondan sonra aralarında da kerameti inkar edenlere de buradan bir cevap veririz inşallah. Biraz yakın geçelim. Keramet Allah Teala'nın şerah tükümlerine bağlı bazı salih kullarının elinde onlara ikram olmak üzere gösterdiği, peygamberlik iddiası taşımayan ve peygamberliğin mukaddimesi de olmayan olağanüstü şeylerdir. İman ve salih amelle birlikte olmadığı takdirde bu tür olağanüstü olaylara istidraç denir. Evet, şimdi keramet dedik olağanüstü bir şeydir. Bu mümkündür. Geçen ders bunu münatçukladık. Akıldan mantık da mümkündür. Özetlesek nasıl mümkündür? Yahu şimdi bir artı bir iki... Bunu biliyoruz. Ama Allah Teala bunu değiştirebilir mi? Değiştirir. Yani insan oğlu hiç gördün mü ben çocuk istiyorum bir çocuk burada o masanın üzerinde benim çocuğum gelsin imkanı yoktu Ne olacaktır? Ben evleneceğim, çocuğum olacaktır. Bu Allah'ın kurduğu bir düzendir, bozulmaz. Ama bunu Allah istese bu düzeni değiştirebilir mi? Değiştirin. Bak Hazret Adem'i dedik, babasız anlasız yarattı. Hazret Havva'yı anlasız Baba, babadan, Hz Adem'den yarattı onu. E, Hazreti İse'yi anlasız babasız yarattı. Değil mi? Babası. E pardon, babasız yarattı. İnsanları ne yarattı? Babalı, annalı yarattı. Demek ki Allah her istese, şeyi yapar. Şimdi bir tane kanser hastalığı olmuş. Kanser hastalığı nedir? Bir hastalıktır. Mikroptür, virüstür, neyse dersen. Bunu, bu mikrop, virüs Kimin emriyle çalışıyor? Kim yaratmış bu mikrobu? Allah-u Teala. Biz gözden göremiyoruz. Ama Allah'ın kuludur o. Emrinde mi emrindedir? Allah-u Teala demiş ki bu mikrobu candan atmak için sana akıl vermişim git ilacı bul. Buldu mu insan? Buldu diyelim. Geldi ilacı kullanıyorsun o mikrobu candan atıyorsun. E ben ilaç kullanmadan iyi olabilir miyim? Bir artı bir olmaz. Gerek kullanacağım. Ama Allah istese olur. Mikrobu emreder eder çık dışarı çıkar. Ama Allah sebep var. Bahsedd Eyüp Aleyhisselam Aleyhissalatu vesselam öyle hasta oldu ki he? Ne oldu? Her çeş şey kaçtı yanından. Yani canında bir sağ yer kalmadı. Her yer kokuyor. İnci kan, cereahat bir şey kokuyor. Yara kokuyor. Allah Teala istesey deseydi iyi ol hemen şişt, iyi olurdu. Bu şeytan işidir. sihir diyor. Pişt, iyi ol, iyi oluyor. Bir asayla sihir yapıyorsun, değil mi? Bunu şeytan işliyor. Ama Allah bir sebep koymuş. Ne dedi ona? Uraya yani yere. Su fışkır diye. Onuyla yakan iyi olursun. Sebep değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebep aldı mı hicretten? Resulullah Burak'la gitti Beytil-i Maktis'e, çıktı, yetti Sema'ya. Kadir deydi Allah Teala onu Mekke'den alsın, Medine'ye koysun. He? قادر قادرین قادر اما gün neden bu dünya دن کور خرگس جسلین Onun için Allah Teala چن yaratmış تعالیٰ de sebepleri kaldırır اخلین منتقل nedir شرامت olur? Kim derse çeramet olmaz. He? Bu dalalet ehlidir. Çeramata inanmayanlar ehli sünnetten değil dalalet ehlidir. Bunları da kim inkar etmiş önceden? Mutezileler. Akılcılar. Bugündeki akılcılar onların nedir? Yavrularıdır. Çerameti akıl inkar eder. Bugünde de ne akıl var? Bilim teknoloji gitmiş. Adam diyor ben bir şey aklım yatmasa ona, gözümden görmesem inanmam. E bu doğru değil. Akıl her zaman doğru şeyi demez. Çünkü aklın nedir? Sınırı var. Allah-u Teala diyor, وَمَا اُوْتِيتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلٌ Size, bak bu de uzaya gidiyoruz biz. Füze gönderiyorlar. Orada ne var ne yok. Kaç bin sene gün e, şey, ışır, ışık e, ölçüsüyle, ışık hızıyla, ışık ölçüsüyle gidiyorlar tartışmaya. Fus'a gönderirler. Bunlar hepsi nedir? Kelildir. Çok azdır Allah'ın ilmine göre. Akıl nedir? Sınırlıdır. Onun için Allah-u Teala diyor ki siz Allah-u Teala heyptir. Düşünemezsiniz. Nasıllığı Allah-u Teala'nın keyfiyetini düşünemezsiniz. Çünkü sizin aklınız ne yetmez? Akıl yani şimdi bir bilgisayar he? Kaç gigabayt alacak? Onu fabrika bilintirir. Sen onu haddinden fazla yükleyebilir misin? Yükleyemezsin. İmkan yok. Hop der doldum. Bu kadar çalışır. E akıl da, akıl da sınırı var. Fazlasını anlayamaz Onun için Allah Teala ne diyor bize? Cennette o kadar nimetler var. Aklınızı almadığınızı. Hayalınıza bile gelmez. Çünkü hayal edemezsin. Hayal gücü nedir? Geniştir. Hayal bile edemezsiniz. Demek ki akılınız sınırlıdır. Göze kaldı. Göz nedir? Göz aldatıcıdır. Hepimiz çocukça ve şimdi de biliyorsunuz arabayla giderken Ankara'ya yani uzak şehre yolda bakıyorsun sanki asfaltta su var. Değil mi? Şimdi yetişiriz, birazdan yetişiriz. O bir şehre yetiştiği o suya yetişmedik. Buna ne diyorlar? Serap. Serap diyorlar. Göz ne diyor? Var. Akıl ne diyor? Yoktur diyor. Onun için göz inanmaz. Bir kalemi getir şu anda bir bardağın içine koy. Kalem görünür? Kırık görünür. Aklım ne diyor? Ya bu kalem düzdür ama göz aldatır seni. Göz akıldan daha zeiftir. Onun için ne göze ne akla ölçü değil. Ne ölçüdür burada? Allah-u Teala yaratandır. Öyledir şöyle olur. Onun için keramet ondan önce de mucize. Peygamberlerin mucize. Keramet de nedir? Peygamberlerin mucizesinden sonra bir aşamadır. Çerameti kim gösterir? Peygamberlere uyanlar gösterir. Eydi bunun adı nedir? Çeramettir. Neden çeramet oldu? Aslında bu çeramet neyin uzantısıdır? O Resul'un mucizesinin uzantısıdır ve o Resul'a uymanın müjdesidir. Aklan ve mantıkan çeramet nedir? Olur. Bunu inkar eden nedir? Cahildir. Allah-u Teala'nın akıl den diyor ki biz akıldan inanıyoruz. Din, İslam dini akıl dinidir diyor. E zaten akıl diniyse Allah'ın emirlerini nasıl önüne çıkar? Akıl işte akıl burada kullanılır. Akıl Allah'ın emirlerinden, emirlerinin önünde duracaktır. İnanacaktır, karşı gelmeyecektir. Bak şeytan aklını fazla kullandı, sınırını açtı. Ne oldu? Ebedi rahmetten kaldı. Allah'ın emrine karşı çıktı. Onun için akılcılık nedir? Allah'ın emrine karşı çıkmaktır. Bence bunları hiç itibar almamak lazım. ehli sünnet icma etmiştir, keramet olur. Aynen akılciler, aynen akılciler, keramete, mucize inanmıyorlar ama bugün de sihirbazlara inanıyorlar. Bunu nasıl açıklarsın? Demek ki tam şeytan sizinle yapmış top top oynuyor. top gibi oynuyor. Bırak sizi buraya götürürsün. Topla nasıl oyuncular bu çalar o çalar şeytan da bela almış sizi oynatıyor elinde. İstediği gibi o tarafa götürür bu tarafa götürür. İstediği zaman yani tanakuz var. Birbirine ters düşüyor. Keramet aklan arkadaşlar hiçbir mahsuru yoktur. Tarih de ispat etmiştir. Keramet kime verilir? Salih kullara ibadullah. Evliyaullah'a verilir. Bunların da bir şerti var dedik. Sünnet üzere olacaklar. Şeriatin hükümleriyle adenzeye çalışacaklar. Kim keramat gösterdi? Sahaba, tabi'in, etba'u tabi'in, dörd, imam vs. Hepsi keramat üzerinedir. Bunlar hepsinde keramat vardır. En büyük keramette dedik şeriat üzerine sebat kılıp böyle Allah'ın karşısına çıkacaksın. Evet. Yoksa böyle değilse eğer keramet Böyle olmasa dedik nedir? Salih ameli yoksa istidraçtır. Yani ben normal bir musulmanım. olan üstü bir olay oldu elimde. Bu şeytandandır. Şeytan ne yapar beni? İstidraç eder. Yavaş yavaş çeker yanına hata beni ele geçirsin. Ele geçirdi beni. O zaman ne olur? Ataşı yerim. Cületi utarım. E, Ataş üzerinde yürürüm. Ben evliyaullahım derim. Ben kadiriyim. Ben rifaiyim. vesaire. Havazı belki karşı çıkabilir şimdi diğer ama bizim hocalarımız şeyhlerimiz namaz gece namazı filan bunlar ölçü değil. Gece namazı namaz ölçüdür ne zaman sünnete muvafakat edersin Sünnete muvafakat etmese ölçü değil. Şirk yoksa ölçüdür. Tevhid ehli olacaksın, takva ehli olacaksın, ihlaslı olacaksın, vesaire gideceksin. Evet. Ker suresi ve diğer surelerde anlatıldığı gibi kerametler geçmiş ümmetlerde de görülmüştür. İslam'ın ilk döneminde sahabe ve tabiîn arasında da kerametler görülmüştür. Mesela Ömer radıyallahu an ya sarel el cebel diyerek diye seslenerek çok uzaklardaki komutanına savaş taktiği vermiştir. Sahih sünnet kitaplarında ve, nakled ve nakledilen haberlerde çok sayıda keramet örneği vardır ki Allah Teala yüce kitabıyla ve peygamberinin sünnetiyle amel eden salih kullarına Bunlar da ekranda bulunmuştur. Binlerce alim ve güvenilir kişi bu kerametleri rivayet etmiş ve bunları gözleriyle görmüşlerdir. Bunlar ümmet içinde tevatir derecesine ulaşan haberler niteliğindedir. Ve Yüce Allah'ın dilediği zamana kadar da var olmaya devam edecektir. Evet, yani keramet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Nedir? Bu ümmette binlerce alimler keramet göstermiş, bize tevatir olarak, he mütevatir şekilde yalan kabul etmeyen şekilde bize ulaşmıştır, kitaplarımıza yazılmıştır. Onun için bu akılcılar nedir? Bunların itibarı yoktur. Kerameti inkar ederler, muteber değiller. Bir nevi şeytanın şeytana uyanlardandır. Şeytan tarafında saf tutmuşlar. Bizim bunlara diyeceğimiz yoktur. Bizim kendi akidemizde de elhamdülillah şüphemiz yoktur. Biz keramete inanıyoruz şartlarıyla. Evet. Velilerin keramet göstermesi aslında peygamberlerin mucizesidir. Çünkü bir kimse ancak peygamberine tabi olmasını ve onun dininin ve şeriatının gösterdiği yoldan gitmesinin bereketiyle ker keramete ayrılabilir. Keramet dine mümkün işlerden olup fiilen de gerçekleşebilir. Evet. Bir dakika orada, orada dur. Ha, burada dur onu bir de okursun. Şimdi arkadaşlar burada çok dikkatli bir söz var. Dur keramet asıl peygamberlerin mucizesidir. değil mi yani peygambere uysan çeramet gösterirsin demek ki bir kul çeramet gösterse o kul hakiki o peygamberin yol üzerindedir ha bunu ehli tasavvuf dediğimiz bu şeytani işleri yapan şiş, derviş dervişlik bıçak kılıç ateş bilmem ne bu daccallığı yapanlar ne diyorlar diyorlar ki biz yapmıyoruz bunu aslında bu peygamberimize aittir diyorlar. Yani bu, bu çaramet biz göstermiyoruz, bunu peygamber gösteriyor. Bu sefer deccellik de yetmiyor, şeytana uymakta yetmiyor. Bu sefer ne oluyor? Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iftira ediyorlar. Neyle iftira ediyorlar? E bu çarameti Resulullah diyor gösteriyor. Haşa ve kefe. Resulullah gösterseydi hayatında böyle bir şey ne göstermiş ne sahabelerine emretmiştir Resulullah Allah'ın izniyle yerine sebebine göre mucizeler göstermiştir ashabı da yerine sebebine göre çarametler göstermiştir ama böyle otursalar işte biz evliyaullahız ne gerek var onun için bu da bir iftiradır çaramet sadece kimden gösterilir evliyaullahlardan gösterilir Bir de sünnet üzerine alacaksın. Evet, o, o, başta, o cümleyi yeni başlıyor. Keramet, başladı. dinen mümkün işlerden olup fiilen de gerçekleşebilir ve akla da uygundur. Yüce Allah'ın mümin kurunun önüne ilim ufuklarını açması, işite geldiğimiz ve okuduğumuz maddi bütün olağanüstü olaylardan daha değerli ve daha büyük olabilir. sebep alimlerinin keramet olarak nitelendirdikleri şeylerden biri de kitap ve sünnet üzere dost doğru olmak, bunlara itaat etmek, hükümlerine razı olmak ve ilim ve amelde başarıya mazhar olmaktır. Bazı Müslümanların keramet göstermemiş olmaları, onların imanlarının zayıf olduğu anlamına gelmez. Çünkü keramet birçok evet. sebeplerden dolayı Ş meydana gelir. Evet. Şimdi bazı Müslümanlar, dedik ya biraz önce, en büyük keramet nedir? Dost doğru istikamet üzerine olacaksın. Bu en büyük keramettir. Bazı Müslümanlar, Evliyaullahlar, Gelip gidiyorlar da çaremet göstermiyorlar. Değil ki bunların imanları zayıf idi. Belki bu evliya Allahların sultanıymış. Anlatabildim mi? Olan üstü göstermek şart değil. En büyük olan üstü bu fitnede dinin üzerine sabit kalmaktır. Onun için Resulullah dedi, "Nerede benim kardeşlerim? Sahabe dedi biz senin kardeşin değiliz." Hayır, dedi, "Benim kardeşlerim benden sonra gelecekler. Beni görmeyip ...beni inanacaklar... ...o günde de dini tutmak elinde... ...köz ataşı gibi tutmaktır. Köz ateşini tutsan ne olur? Elin yanar ama yine tutuyor. Biz de dinimizi böyle tutuyoruz. Demek ki kim dinini tuttu? He? Fitneye kapılmadı. Mal, evlet... ...malki, makam, sevci bilmem ne... ...bulara kapılmadı. Sabahat kıldı. Allah'ın karşısına böyle çıktı. En büyük evliya Allah'tır. Resulullah'ın kardeşi kim olur? Evliya Allah olur. Değil mi? Evet. Kerametin sebepleri şimdi. Keramet bir sebeplerden dolayı meydana gelir ki bazıları şunlardır. Bir, kulun imanını takviye etmek. Bundan evet. Da... Şimdi kulun imanını madde madde okuyalım. Kulun imanını takviye etmek nedir? Yani şimdi ben doğru yolda gidiyorum. Ama önümde fitneler var. Ayırım var. İster şer ister doğru yolda da ki yol var, acaba bu, bu neden hocam attan olayım, hocam attan olayım, allah Teala bana burada bir keramet gösterir. Bazen rüya gösterir, bazen kalbim hissede firasatı gösterir, bazen olan üstü bir şey çıkar ortaya kalbim ne me meyyal olur, bu tarafa, doğru tarafına, bu en büyük keramettir. Neden bunu gösterdim ben allah Teala? Ben doğruyum, müjde verdi bana, yoluna devam diyor. Evet. Bundan dolayı pek çok sahabi imanlarının, imanlarının kuvveti ve yakınlarının mükemmelliği sebebiyle herhangi bir keramet göstermemişlerdir. Sahabenin arasan, sahaba yüzbinlerce sahaba var idi. Keramet gösterenler elin sayısı kadar iyiydi. 20-30 sana sahaba meşhurdur kitaplarımızda yazılıp keramet göstermişler. E diğerleri nerede? Keramatsiz miydiler? Sahaba ya. Allah onlardan razı olmuş da Allah'tan razı olmuşlar. Ne ataş yediler ne ataşta en büyük çaramatları kılıçlarını almışlar Allah yolunda cihat ediyorlar ya. Kılıçlarını almışlar Allah yolunda cihat edip kanlarını veriyordular. O yolda da öldüler. En büyük çaramı din üzerine sabit kıldılar. La ilahe illallah dediler. Evet sahabeye geliyor bir tanesi diyor ki eee eee اسود ال انزی رسول öldükten sonra riddet olduktan sonra peygamberlik iddia etti güneyde arab yarımadasının güneyinde bir sahabeyi tuttu dedi اشهد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد de dedi و ان اسود رسول ben de رسول dedi eşitmiyorum seni ne diyorsun ben اسود رسول eşitmiyorum seni محمد رسول ki bir رسول Şamda میں sahabe diyor beni سحاب سے mi diyor سمابدیور Menzeliyen koyuyorlar sahabeyi. Ya Allah Bismillah atıyorlar. Gitsin o bir surun içine düşsün, kapıyı atsın. E bu yüzde yüz ölür. Ama dört ayağı üzerine kedi gibi düşüyor, kapıyı da açıyor. Bu çeramet mi? E çeramet burada gösterilir. Yok gelmişsin dört duvarın arasında hey, hey şey ben ben ev ya Allah'ım ataşıyorsun. Bu şeytan işlerdir. Hiçbir sahabe ataş yememiş. Evet, Hz Halid zehri içti. Ölmedi. Bu çeramet mi? Çarandık. Neden içti? Dediler bunlar insana geldiler. Dediler bu fa Fas'lar var, Farsiler, Farisiler, İranlılar. Irak'ı atar dediler bunlar insana zehir verirler, cadı ederler, insanı mahvederler. Hazret Halid'e dedi ne ne verirler? Dedi mesela bu zehri seni içtir öldürürsün, haberin olmaz. Verin zehri dedi biz Müslümanlar zehir meyl işlemez bize. Dedi korkutuyorlar Bize zehir işlemez. İçti zehiri bismillah dedi, bordara koydu yara ya Allah bismillah cihadı kalktı. Onlar ne oldu? Haysiyetleri kırıldı. Ya dediler hakikaten bunlar, bunlar hakiki evliya Allah'tır. Bunlara zehir bile işlemiyor. İşte bu çeramettir kardeşler. Yok oturmuşsun dört duvarın araya yerinde şişmiş. Evet. İki. Bir diğer sebep de düşmana karşı delil ortaya koymaktır. Evet. Düşmana karşı delil ortaya koymaktır. Bir tane mucizeleri inkar ediyor. Allah-u Teala'yı inkar ediyor. Olan üstü meseleleri inkar ediyor. İbint-i bir, bir keramet gösterebilir orada onlara. Anlatabildim mi? Ama bu olur. Ama böyle iddia ben keramet istediğim gibi düğmeye basın bir sihirbaz çıkmış şov yapıyor reyting kazansın diye. İşte sihir yapıyor. İstediği zaman oynuyor. E bu keramet değil ya. Evet. Keramet akli yönden değil ancak şer'i kurallar yönünden değerlendirilir. Evet, akıldan değil. Yani nedir? Evet, aklımdır bu olan üstü bir şeydir. Sihirbazdır. Olan üstü bir şeydir. Bir sürü kız da getirmiş, dolan duruyor. E buna da keramet diyorsun. Akıl diyor bu keramet değil. Ama dini ölçü nedir burada? Şeriatin tartısıdır. Aklın tartısı değil. Evet. Kerametin bir takım şartları vardır ki bazıları şunlardır. Evet. bir hükme ve dini bir kurala aykırı olmamalıdır. Evet, yani شرحمت مثال شر ای بر شیم خالد ہم سروسم بچر در اہم meselelere karşı شرعی lazım کر سو sen مغل aziyet سر Ataş yiyorsun, bilmem ne yapıyorsun, bu çeramettir diyorsun. Bu çeramet değil. Anlatabildim mi? Şer'i ölçülere uyması lazım. Şer'i neyi emrediyorsa odur. Evet. Hayatta olan birisi tarafından gösterilmeli ve bir ihtiyaç sebebiyle meydana gelmelidir. Evet, sen diyemezsin Şeyh Kadir Geylani, Allah rahmet eylesin. Tabi o Şeyh Kadir Geylani bütün bu şeytani işlerden beridir. Biz de onu beri yapıyoruz. O evliyaullah'tır, hakiki evliyaullah'tır. İnşallah yeri de zennettir onun. Biz de ona tabiyiz. Bizim böğücü imamlarımızdandır Abdülkadir Geylani. Ama o değil ki bu türlü bid'at, e, hirafat yani şeytani işleri kendine nispet ediyorlar. Onun için buların da arkadaşlar bu şeytani şeytandan vahiy almışlar. Bu türlü işleri yapanlar da ne diyorlar? Nerede hangi Ümmette hangi alemin yeri var, mekanesi var insanların gönlünde, onları kendilerine mal ediyorlar, oradan güc alıyorlar. Evet. Bu şartlar bulunmazsa o bir keramet değildir. Ya hayal, ya vehim, ya da şeytanın telkinidir. Evet. Kerametle herhangi bir şer'i hüküm sabit olmadığı gibi, herhangi bir şer'i hüküm de ortadan kalkmaz. Evet, yani keramet göstererek içkiyi haram edemezsin. E, helal edemezsin. Halalı da haram edemezsin. Yani ben edemezsin, keramet geldi, içki içebilirsiniz. Yani bazı ne diyorlar? Ben ermişim, namaz benden gitti. Bu Böyle şeyler olmaz İslamiyet'te. Evet. Çünkü şerri hükümlerin Allah'ın kitabı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ve icma gibi bilinen kaynakları vardır. Evet, kaynaklarından olur. Evet. Allah bir Müslümanın elinden bir keramet gösterdiği zaman o Müslümanın bu nimet ve insandan dolayı Allah'a şükretmesi Allah'tan sebat üzere olmayı istemesi, bu bir imtihan ise, kendisini fitneye düşürmemesini dilemesi, kerameti gizlemesi ve insanlar önünde onu bir övünme aracı haline getirmemesi gerekir. Evet, keramet dedik arkadaşlar nedir? Evliyaullah tam tersi de, övünmez kerametiyle. E bunlar övünürler, hep zikir halkalarında şiş sokuyorlar. Yani bilmem işte oturuyorlar, bizim hocamız geçen gün haca gitti, umreye gitti geldi. Ee, uçarak yani tabi. Geçen gün bir tane de bir ders şey son bir mustalahları var. Neydir? Tayyimeken. Tayyimeken nedir? Yani onun için e, büzülmüş. He büzülmüş. istediği yere şey ya bu ancak e, Amerikan dizisi vardır. Star Trek. O da nedir? E, şeydir. E, düğmeye basıyorsun. İşinle seni götürür filan yere götürü Ya bu Allah Allah aciz değil bunun. Haşaveke Allah Teala Resulünü gönderdi, Beytül Makdis'ten aldı. Bu Allah kadirdir buna. Ama bunun ölçüsü var. Bunun şer'i ölçüsü var. Ben istediğim zaman düğmeye basamam. Amerikan dizisi değil. Bu Allah istese olur. E bunun şertleri var, kuralları var. Evet, onun için biz bunundan övünmeziz, iddia etmeyiz. Tam tersine keramet gösterdim, Cizlerim kendimi. Gizlerim ki kaçarım insanlardan. Hatta alimler diyorlar ki sende bir çeramet gösterdin o, o yüreden kaçacaksın. Çünkü şeytana sen aday oldun. Şeytan işini gücünü bırakır, seninle uğraşır. Çünkü şeytan zaten avam, onlar benimdir. Kaçanı tut, kalan maldır. Onun için seni fitne için son nefese kadar uğraşır. Evet. Böyle bir tutum kişiyi helak yollarına götürür. Şeytanın bu yolda kendilerini yavaş yavaş helaka götürdüğü nice insan vardır ki dünyada ve ahirette uğramış ve kerametler onların boynunda vebal haline gelmiştir. Evet bazı insanlar var tarihte okuruz. Evliya Allah'tır. Bir keramet göstermiş ondan sonra şeytan onu istidraç etmiş. Ne olmuş bu sefer? Övünmeye kalkmış şey olmuş. Allah kurusun ayak kaymıştır. Allah niye bunu böyle yaptı? Bu da bizim için ibret olsun. Her şey kapıyı açık koysak ne olur? İnsanlar işte şeytana uyar. Onun için bu kapılar kapanmıştır İslamiyet'te. Evet. Bilinmelidir ki Rahman'ın veli kullarının Allah'ın yüce kitabında pek çok ayette zikrettiği nitelikleri vardır. Bunların bir kısmı Furkan suresinin 63-74. ayetleri arasında bir arada zikredilmektedir. رحمان عباد var. Işte? رحمن عباد الرحمن ...bu sifatlar var ise sen de öyle Allah'sın. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadisinde... ...bu özelliklere yer vermiştir. Örnek olarak bu niteliklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Allah'a, meleklerine, kitap peygamberlerine... ...kitaplarına, ahiret gününe... ...ve hayrıyla, şerriyle, kaza ve kadere iman etmek... ...takva, yani Allah'tan korkup peygamberinin sünnetiyle amel etmek... ...ahiret günü için hazırlanmak... ...Allah için sevmek ve Allah için nefret etmek... Böyle insanları görmek, insanı Allah'a hatırlatır. Onlar yeryüzünde tevazu içinde bakarla yürürler. Cahiller onlara bir laf attıkları zaman Allah selamet versin deyip geçerler. Gecelerini rablerinde secde ve kıyam ederek geçirirler. Rabbimiz bizi cehennem azabından uzak tut, çünkü onun azabı devamlıdır derler. Harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler. Allah ile beraber başka bir ilaha dua ve ibadet etmezler. Meşru bir gerekçe olmadıkça Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler, yalan şahitlikte bulunmazlar. Boş ve yararsız şeylerle karşılaştıkları zaman yüz çevirerek vakarla geçip giderler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı hatırlatıldığı zaman sağır ve kör kesilmez, duymazdan ve görmezden gelmezler. Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak salih kimseler ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine önderler eyle diye dua ederler. Ve buna benzer kitap ve sünnette geçen daha başka vasıfları vardır. Duyduğumu arkadaşlar bu vasıfları. Bu vasıflar nedir? Tam şeriattir. Bunları kim yaşadı? Allah Teala ne diyor? Süzde en güzel örnek Resulullah'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadı. Ashab yaşadı. Dört imam yaşadı. Bütün evliyaullahlar yaşıyorlar bunu. Bunu yaşayan evliyaullah'tır. Yaşamayan değil. Ölçü bu kadar. Bir de bunların hakikisi var. Bir de yüzeyseği var. Biz hakikisinden bahsediyoruz. Her şeyin hakikisi. Çünkü Allah Teala ne dedi? Resulullah'ta size örnek var. Resulullah ne yaşadı bunun? Hakikisini, orijinalını, asrını inandı, söyledi, yaşadı. Onun üzerine de Allah Teala'ya ruhunu teslim etti. O kadar. Evliya Allah'lar bulardır arkadaşlar. uzatmaya gerek yoktur. Her çeşbi günde evliya Allah olabilir. Nedir? Önce bu parça eti sağlam tutsun, kalbini, niyetini Allah rızası için tutsun, attığı adımları ilme göre atsın, sünnete göre atsın evliya Allah'tır. Evet, bu kadar. Şimdi bir bölüm kaldı en son bölüm. Onu da okuyalım. Ondan sonra bu evliya Allah dersi biter gidiyor. En ne son paradı. Kesinlikle velileri peygamberlerden üstün görmezler. Bir onlara göre tek bir peygamber bütün velilerden ve salihlerden daha hayırlıdır. Onlar evliyalardan hiçbir hakkında aşırı gitmezler. Onların başkalarına fayda ve zarar fayda ve zarar verebileceğine, günah işlemekte mahsur olduklarına veya dinde hüküm koyma yetkisine sahip olduklarına inanmazlar. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz ki Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Şimdi burada çiğit mesele var. Bu da cahiller burada ifrat ediyorlar. bir Biri bazı diyor ki evliyaullahlar peygamberlerden üstündür. Var mı bu? Var. var. Bu da nedir? Tam cahillik Allah kurusun, çifre kadar insanı götür. Bütün evliyaullahları Hazreti Ebu Bekir'den toplasak bugüne kadar bir peygamberin yerini alamazsın. anlatın. Çünkü peygamber adı üzerindedir. dir, elçidir. Kimin elçisidir? Resulullah'ın elçisidir. Pardon, e, kimin elçisidir? Allahu Teala'nın elçisidir. Yani resuller Allahu Teala'nın elçisi olduğu için he en has adamlardır, en evliya Allah'lardır. Bunlar ayrı bir mekanı var. Ondan sonra gelenler onlardan bir derece aşağıdır. Peygamberler de dediği ehli sünnete göre derece derecedir. Bir bazı pe peygamberler ulul azimdir. Bazı bir derece yüksektir. Bazı her çeşin Allah indinde derece derece var. Neden derece derece var? Çünkü cennet de derece derecedir. Cennet 7 kattır. Her kat arasında da ne var? Mesafeler var, dereceler var, numareler var. Ona göre, ameline göre, salâhatine göre en zirveti de Firdevs'tir. Firdevs'ün imamı İslam' peygamberi Muhammedil Mustafadı sallllallah onun için peygamberler bazı aktap kutup vated Ra Bunlar diyorlar Bunlar bazı ne diyor peygamberden üstünde ise en azından aşağı değil sençe takım tutmuş gibi takım tutuyorlar He? bazı de fannettiği var bunun. bizim bizimhavunu sizin gatan daha kuatılııdır geçen gün filanı kurtardı sizinki haletçi bir kurtarmamış anlatabildim mi bu nedir ifrat tefrittir bu Allah kurusun bir kısmı gavsa inanmıyor Allah'a inanmıyor bir kısmı de evliyaullah Allah Allah gibi haşa ve kafaf hilleri yapabilir işte ikinci şıkkı nedir ehl-i sünnet çakınlı, kesinlikle buna karşıdır ehl-i sünnet inancından değil bu insanı şirke götürür nedir evliyaullahlar tasarruf edebilirler yani Allah'ın fiilini onlara veriyoruz haşa ve kefa Allah'ın fiili tevhid rububiyet nedir sadece Allah yapabilir bunu teklemesek Allah'ın sifatını sadece Allah yapabilir biz muvhid olamayız müşrikiz cehennemi boyarız hem de ebedi ne zaman cehennemden kurtarırız ebedi ne zaman dese Allah'ın fiillerinde Allah'tan başka kimse yapamaz kavunda kim tasarruf edebilir? Kimin iradesiyle her şey döner? Allah. Ha bunlar ne diyorlar? E tabi Allah biz de Allah diyoruz. Ama Allah Teala gavuslara bazı bazı şeyler vermiş. E, e, görevler vermiş. Cüz'i yetkiler vermiş. Tamam olabilir Allah kadirdir. Kuluna da verebilir değil mi? Verebilmez mi? Verir. Peygamberlerine vermiştir mesela. Hz. Musa'ya vermiştir. İstediği gibi yapıyordu. Ama Allah'ın emriyle verilir. Hangi kitapta yazıyor bu Allah'u verir kullarına? Hele öldükten sonra peygamberlere vermemiş. Bunu nasıl sen gavusa veriyorsun? Bir kısmı da evliyaullahlar mazumdular diyorlar. O da dalalettir, küfürdür Allah kurusun. Mazum nedir? Hata yapmaz. İsmet Resulullah'la bitmiştir. Bitmemiştir de. Şahıs olarak bitmiştir. İsmet ümmete verilmiştir. Ümmet hata yapmaz. Şahıs hata yapar ne kadar? Evliyaullah olsun. Onun için Evliyaullah'lar ne mazumdular ne de şeriatı değiştirebilirler. Zaten olmaz. Kriterlerine aykırıdır Ehl-i Sünnet'e göre. Evet. Onun için arkadaşlar Bizim ölçümüz Evliyaullah'ta nedir? Çitab o sünnettir. Kim buna göre inanıyorsa Evliyaullah'tır. Kim buna göre in inanmıyorsa amel etmıyorsa Evliyaullah değil şeytandandır. Biz ehl sünnet olarak kısacası keramata inanıyoruz. İtikadımızın olması olmasıdır. Onun için akide kitabımızda bu yazılmıştır. Allah Teala kadirdir, keramet de gösterir. Olan üstü meselede gösterir ama bir şart koymuş. O da salih insanlar. Salihin de kriterleri nedir? Şartları Kur'an ve sünnet Resulullah gibi dinine sarılacaktır. Resulullah zamanında yapılmayan amel bid'attir. Caiz değil olmaz. Bugün de böyle bir şey görsek de biz buna gönül hoşluğuyla iman Kalbimizi sarmasıyla bunları elimizin arkasıca itleriz, bunlara inanmarız. Bunlar şeytandandır deriz. Çünkü bunlardan daha heyrleri böyle bir amel göstermemiştir. Evet bu da bu kadar. inşallah önümüzdeki derste ehli i sünnetin firasetle ilgili görüşlerini açıklayacağız. Firaset, ehl sünnet buna inanıyor, haktır. Onu da ölçüleri var. Onu da inşallah önümüzdeki dersi işleriz. الحمد للہ رب العالمين و والسلام على سيد سید المسری محمد علیہ و صاحب